95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim için. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz FKAN Solmaz'a teşekkür ediyoruz. Hmm. Bugün tabii yangın haberleriyle başlayacağız. Kanada'nın yani, e, ha, evet. evet, Kanada ve Avrupa'da evet, özellikle de Yunanistan'ın ardından Çanakkale'de çok büyük bir yangın yaşadık. Son dakika olarak biraz önce televizyonlardaki son haberlere baktım. Yangının büyük ölçüde sönmekte olduğu ama her taraftan duman çıkmaya devam ettiğini gösteriyor televizyonlar. Bilmiyorum şu anda aktif olarak yanan bir yer var mı? Benim görebildiğim kadarıyla soğutma çalışmaları başlamış ama tabii hala dumanlar tutuyor ve bugün öğleden sonra da özellikle ee, rüzgar şiddetinin 30 kilometreyi saatte aşacağı söyleniyor. Kuzeyden e, esiyor biliyorsunuz ve çok şiddetli bir rüzgar. E, bu e, yangının tekrar yayılmasına neden olabilir. O yüzden henüz tehlike geçmiş değil. Zaten e, bu bölgede işte biraz sonra bütün detaylarıyla konuşacağız. E, bir yangının çıkmaması herhalde bu e, iklim şartlarında mucizeydi e, bu sene maalesef yine bir tür artık dikkatsizlik mi neyse nedeni ilk çıkış nedeni e, büyük bir yangın şehri bile tehdit edecek kadar ve işte e, üniversite kampüsünün boşaltılmasına 9.251 evet, kişinin de tahliye edildiği haberleri vardı e, evet. ve bu aslında e, hemen aklıma şeyi de getirdi bunu ilave edeyim izninle yani The Climate Book'ta Greta Thunberg'in editörlüğünü yaptığı içinde de yazılar yazdığı Geçen senenin önemli kitaplarından, iklim kitabında Joel Jerzy'sin önemli bir kısa ama özlü önemli bir yazısı vardı. Orman yangınları üzerine kendisi de IPCC'nin Hükümetler Arası İklim Değişikliği heyetinin en önemli bilim insanlarından biri. Ve bu konuda özellikle daha sıcak yaz aylarında uzadığını bu yangın mevsiminin ve bütün yıla yayılabileceğini de söylüyordu tahminlerde özellikle de Avustralya'da kendisinin bildiği iyi bildiği kendisi Avustralya'dı çünkü 2019'daki muazzam yangınları da inceledikten sonra işte Kanada'ya filan geçerek bu ne kadar gezegen ısındıkça daha sık ve daha aşırı Orman yangınları olacaktır ve bu, bu pozitif feedback loop dedikleri işte geri besleme mekanizmasının çalıştığını ve giderek daha da denetlenmesi ve matematik olarak tahmin edilmesinin giderek zorlaştığı dolayısıyla da berbat bir hale gelebileceğini söyleyen uyarıcı bir yazısı vardı. Böyle yani evet. iki derecenin altında tutulmazsa, tutmayı başaramazsak, şu ısınmayı, e, yıkıcı orman yangınlarının bütün ekosistemleri e, etkileyeceğinden e, şüphe yok diye bir yazısı vardı. Bir özetledim yani ben. Evet, yani ben de şimdi e, benim de önümde e, orman yangınlarının iklim değişikliği nedeniyle nasıl arttığına dair üç tane Bilimsel dergilerde yayınlanmış makale var. Onlardan da birazcık söz etmek istiyorum. Bir iki tanesi çok yeni. Bir tanesi önceden de bildiğimiz bir makale ama tekrarlamakta fayda var. Ama tabii bunları neden konuşuyoruz? Yani o kadar bariz ki işte sadece zaten Çanakkale'deki duruma baksanız iki gün önce Facebook'ta Murat Türkeş Hoca mesela iki üç gün önce Çanakkale'de dahil olmak üzere bu bölgede ciddi orman yangının riski var, önlem alınmalıdır diye yazdı ve bunu sadece meteorolojik tahmin üzerinden yaptı. Yani e, nem oranı çok düşüyor, e, rüzgar artacak ve e, sıcaklıklar 35 derece civarında dolayısıyla ciddi orman yangının riski vardır diye yazdı. Yani bu, bunu artık görmemek zaten e, hani çıplak gözle hepimizin görebildiği netlikte olan bir şey ama yine de e, insanlar ee, bu tür uzun vadeli eğilimlere bakmayı değil günlük durumlara bakmayı tercih ediyorlar. Ee, benim yani dün akşamdan beri televizyon haberlerini kesintisiz izliyorum. İklim değiştiğinden bahseden kimse henüz olmadı. Evet, olayın sıcaklığı de içinde yani olayın sıcağı içerisinde belki anlayışla karşılanabilir yani daha yangın sürerken tabii ki sahadaki ayrıntılara dikkat etmek lazım ama bakalım önümüzdeki bir iki gün içinde e, kimsenin aklına gelecek mi? E, ki aklına gelmemesine dair de çok sayıda çalışma var. Onları bugün e, getirmedim ama e, neden e, böyle bir işte bu atribüsyon çalışmaları diyorlar ya. Yani evet. değişikliğiyle e, nasıl bağdaştırılabilir çalışmaları. Onlarla ilgili çok önemli bilgiler var. Ama ona geçmeden önce şu Kanada'daki duruma çok kısa bir bakmak istiyorum. Kanada'daki yanan alan miktarı 15 milyon hektara ulaştı e, şu anda. Ki e, bu gerçekten akıl durdurucu bir e, büyüklük. E, 15 milyon hektar. Çünkü e, önümde bir grafik var. Kanada'nın e, işte orman yangınları e, otoritesinin e, şeyinden alınmış. Eric Jacobs'ın bunu grafiğe çevirmiş. 1983'ten itibaren her yıl yanan e, alan miktarı var burada. E, yangın sezonunun Normal bir yangın sezonunda 2 milyon hektarın altında yani bunun ortalaması 2-2,5 milyon hektar hatta 2,5 milyon hektar galiba yılda ortalama yanan alan e, en güçlü yangın sezonu 1995'miş bundan önce orada 7 milyon hektar yanmış. Şu anda Ağustos ayında ise henüz e, yanan alan 15 milyon hektar e, Kanada'da ve bu Kanada'nın toplam e, Orman alanının yüzde dördüne tekabül ediyor. E, yüz ölçümü olarak yaklaşık olarak işte haberlerde Yunanistan büyüklüğünde bir alan deniyor. Türkiye için düşünürsek de Türkiye yüz ölçümünün işte 78 milyon hektarı bizim ülkemiz. Neredeyse baksanız beşte biri yaklaşık herhalde. Yani Türkiye'nin yüzde yirmisi kadar bir alan sekiz ayda yandı kül oldu e, Kanada'daki çoğu Boreal ormanlarında. Bu inanılmaz bir e, yangın aktivitesi açıkçası. E, şu anda e, hala 652 yangın canlı olarak bakıyorum. Kanada Forest Fire Center'a 652 adet yangın kontrol dışı olarak devam ediyor. E, dünkü 22 Ağustos itibariyle e, ve 15,3 milyon hektar yanan alandan bahsediyor. Ve tamamen e, sıcakların e, kontroldan çıkmasıyla. Ilgili. Mesela bugün Climate Analyzer'dan günün sıcaklığına baktığımız zaman dün itibariyle e, dünyanın ortalama sıcaklığının 16,9 derece olduğunu bunun da normalden beklenenden ki e, her seferinde tekrarlıyorum bu sitenin normali 20. yüzyıl sonu yani 19. yüzyıl değil 20. yüzyıl sonunda beklenen normalden 0,82 derece daha sıcak ve e, e, Haziran'ın 20'sinden beri de hiç e, daha önceki yılların çizgisine düşmedi e, aynı şekilde e, çok uç değerlerde devam ediyor aynı şey deniz suyu sıcaklığı içinde geçerli deniz suyu sıcaklığı e, 21 Ağustos itibariyle 21,1 derece bunun da buna en yakın değer 20,8 e, derece 2020'de ölçülmüş bu da kopmuş gidiyor. Ee, özellikle şeye bakarsanız da e, Kuzey Atlantik'teki deniz suyu sıcaklığına bakarsanız da, o da şu anda 20 Ağustos itibariyle pardon 21 Ağustos itibariyle 25,3 derece ki onun da en fazla işte 24,5 civarında olması beklenir. İnanılmaz ee, inanılmaz sıcaklık artışları devam ediyor. Kuraklık haritasına bakıyorum. Hemen onu da açtım. Ee, yani bu orman yangınlarıyla kuraklık, deniz suyu sıcaklığının artması ee, ...ve gözlenen sıcaklığın artması hep doğru orantılı. Ona da baktığımızda Türkiye'nin batısı... ...yani son bir ayın kuraklık kalitası bu... Ee, ...ki bu e, SPEİ diye bir indeks... ...sadece e, yağış azlığına değil... ...aynı zamanda toprak nemine de bakan bir indeks. Buna göre Türkiye'nin güneyi batısı ve güney batısı... ...kıpkırmızı, koyu kırmızı Çanakkale dahil şu anda buna. Ayrıca İtalya, Fransa ve e, İspanya, Fas... Kıpkırmızı Akdeniz'de, ee, Yunanistan'ın da bazı bölgeleri kıpkırmızı görünüyor. Kuraklık da e, devam ediyor. E, ve işte bununla paralel olarak yangın haritasını açtığımızda da şu anki son 24 saate baktığımızda tabii Çanakkale ve çevresi görünüyor. Bursa ve Bilecik civarında yangınlar var. Trakya'da birkaç yangın ki onların bir kısmı Anus herhalde. E, Dede Ağaç civarında çok büyük bir yangın görünüyor. Evet, Akran burada çevresinde. büyük ve ölenler var. evet. Yani çok net bir şekilde ve Yeşil Gazete'de de bir haber vardı iki gün önce. Kavurucu bir ısı kubbesi var Avrupa'nın üzerinde ve bu orman yangını riskini arttırıyor demişti bilim insanları bundan üç dört gün önce. Ve bildiler yani artık bunu bilmemek ya da yanılmak mümkün değil bu konularda. Yani bundan bahsetmemek de bağışlanır gibi değil şeyler açısından yani. Çok o kadar duruk. enteresan haberler de çıkıyor ki mesela bunu belki görmüşsündür Ömer abi 21'inde çıkmış Guardian'da Avrupa'da e, sıfır derece çizgisi giderek yükseliyormuş. Evet. E, sıfır derece çizgisi de şu demekmiş ben yeni öğrendim açıkçası yani meteorologlar bilir. Gördüm bu haberi ben. E, sıfır çizgisi yani atmosferin kaçıncı metresine çıktığınızda işte hava e, durumu balonu gönderiyorsunuz. Kaç metrede sıcaklık 0 dereceye düşüyor. Malum yükseldikçe hava sıcaklığı azalır. Bunun normali, yani bekleneni şuymuş, kışın, ki genellikle İsviçre'de dağlar üzerinde bunu ölçüyorlarmış, ortalaması 2570 metreymiş, 1991-2020 ortalaması. Bu kışın 1000 ile 2000 metre arasında, yazında 3000 ile 4000 metre arasında dalgalanırmış. Yani maksimum 4000 metre e, çıktığınızda sıfır dereceyi bulmanız gerekiyor. Bugün kaçmış? 5.298 metre. Evet. Yani sadece bu bile e, sıcaklığın ne kadar e, sıra dışı e, bir yere doğru çıktığını gösteriyor bize. Yani 1000, 1.300 metre kadar yükselmiş e, yaz ayları için beklenenden sıfır derece çizgiz. Yani bir türlü Sıfıra düşmüyor atmosferin sıcaklığı. Evet yani şeyde Erik Holthaus'un sitesinde de şey var sitesinde dediğim işte e, Substack mıdır nedir? Uh -huh. İnternet sitesinde ya da e, hesabında e, bir özellikle John Woodside'ın e, yaptığı bir araştırmaya başlıyor. E, ayrıntılı bir haber var analiz var Kanada'nın karbon emisyonları yangınlardan gelen bu cehennem yangın sezonundan sonra diyor ve çok önemli bir bilgi veriyor son derece karbon yutağı olması durumu tamamen tersine döndü diyor Kanada'daki yangınlar artık karbon emisyonuna katkıda bulunuyorlar yani Avustralya'dan, şey evet, karbondioksiti çekmek yerine hatta bu 15-20 yıldan beri de oluyormuş ama şimdi ispatlanmış durumda şeylerle beraber yani yuttum, trafiklerle beraber. Yuttuğundan daha fazla karbondioksit salıyor. Net kaynak haline geliyor. Evet. Bu Amazon ormanları içinde zaman zaman bu hesapları yapıyorlardı. şimdi 3 tane çalışma var dedim. Çok hızlı hızlı onlara özetlerine sadece bakarak da olsa bir bakalım yani bu e, sadece tahminen mi söylüyoruz iklim değişikliğine bağlı olarak çıkıyor bu yangınlar lafını yoksa bilimsel bir temeli net olarak var mı? E, bunlardan bir tanesi 2022 yılında e, geçen sene yayınlanmış bir e, yayın. Climate Change diye hani en ünlü, en önemli dergilerden bir tanesinde, akademik dergilerden bir tanesinde yayınlanmış bir yayın. E, yazarları da e, İngiltere'den Cambridge Üniversitesi'nden birinci yazar Zong Wei Liu ee, çok ilginç bir metot kullanmışlar. Şimdi anlatması uzun sürer ama okudum ben makaleyi. Dünyanın her tarafındaki e, dünyayı bölgelere ayırmışlar ve dünyanın her tarafındaki e, yangın havasını yani yangına neden olacak hava koşullarının bir takım indeksler üzerinden hesaplamışlar. Bu en, indekslerde işte e, toprak nemiyle ilgili e, sıcaklığın artışıyla ilgili yanıcı madde miktarı ile ilgili ve kuraklıkla ilgili e, indeksler. Bir de ee, işte yangın başlama indeksi, yangının büyüme indeksi gibi indeksler. Bunları birleştirip bir işte Kanada e, e, CFWIS diye Kanada e, yangın havası indeks en, sistemine göre birleştirmişler ve bakmışlar. Buna göre diyorlar e, sadece sonucu söylüyorum e, bir istatistiksel metot kullanmışlar ve dünyada e, şu anda dünyanın e, yangına eğilimli bölgelerinin yüzde kırkında yaklaşık iklim değişikliğine bağlı olarak yangın riski dört kat artmış durumda diyorlar. Yani çok net bir e, şekilde, mesela bir bölgede bu artışı görmemişler. E, Güneydoğu As Güney Asya, Güneydoğu Asya, Çin civarında mesela ve e, Endonezya civarında böyle bir artış görünmüyor ama Orta Doğu, Avrupa özellikle Kuzey Amerika yani Kaliforniya ve özellikle Boreal Asya dedikleri Sibirya tarafında bu iklim değişikliğiyle şey arasındaki ilişkiyi çok net bir şekilde kurmuşlar. Bu birincisi. İkinci çalışma Geophysical Research Letters da 2018'de çıkmış. Bunu daha önce de konuşmuştuk ama bu da çok net. Diyor ki Yine Fire Weather Index dedikleri yani yangın havası indeksi diyelim, ee, yangın havası indeksindeki insan kaynaklı e, artış e, 2019 yılında e, yılına kadar %22 e, arttırmış durumda yanabilir alanı ve bu özellikle Akdeniz ve Amazon, e, da dahil diyorlar. Yani Akdeniz bölgesi ve Amazon'da dahil diyorlar. Eğer iklim değişikliği durdurulmazsa bu %22'lik e, alan artışı e, 21. yüzyıl ortasında %33 ile 62 arasında değişebilir diyorlar. Ve 2 derecedeki e, a, yani yanacak alan 3 derecede 3 derecelik küresel ısınmada yanacak alanın yarısı. Yani giderek katlanarak artıyor diyorlar. Son araştırma bahsedeceğim. Yine bir orijinal e, araştırma bu. E, Interdisciplinary Climate Studies dergisinde çıkmış 2020 yılında. Bu da Fransa'da yapılan bir çalışma. Reno Berbero birinci isim. Bu da sadece Akdeniz bölgesine bakmış. Yani biz bizi çok yakından ilgilendiren bir şey. Akdeniz bölgesindeki orman yangınları iklim değişikliğiyle ne kadar ilgili? Diyor ki bizim çalışmamızın sonucuna göre insan kaynaklı iklim değişikliği yangın havası ve yangınla ilişkili kuraklık koşullarını bütün Akdeniz bölgesi boyunca uzun dönemli artışının yaklaşık yarısından sorumlu ve e, yazın aşırı yani extreme fire danger diyor yani aşırı yangın tehlikesini e, ciddi biçimde anlamlı biçimde arttırıyor ve bu şeyler özellikle diyor mesela 2003 yangın sezonundaki artış 500 yılda bir görünebilecek bir artıştı. Ee, eğer e, iklim değişikliği olmasaydı bunun olma ihtimali işte 10 yılda bir olacaktı. Yani bu yaklaşık olarak e, ne demek bu? 50 kat arttırdığını gösteriyor iklim değişikliğinin yangına elverişli hava koşullarının ve kuraklığın oluşmasını sadece bir yılı örnek olarak vermişler. Dolayısıyla iklim değişikliği Akdeniz bölgesinde ve Fransa için söylüyorlar. Özellikle bütün iklim modellerine göre aşırı derecede artmış diyorlar. Şimdi bunların hepsi bilimsel literatürden makaleler. Ee, bir de son olarak Guardian'da çıkan bir haber vardı. Bunu görmüşsündür belki. Oliver Millman e, dün yayınladılar. Kanada'da mevcut orman yangınlarını çalışmışlar hızlı bir şekilde. Bunun evet. iklim değişikliğiyle olma olasılığının %20 en az %25. Daha kuvvetli olma olasının arttığını göstermişler. Evet, bilimsel Fesap olarak bunu da sabahleyin açık gazetede de bir iki dakikada söyleme fırsatı bulduk. Evet, evet bunlar bilimsel Her olarak artık tamamen geldi. açık yani, ve net ama bir tek konuşulmuyor işte. Konuşulmuyor Medya. çünkü e, konuşul yani neden konuşulmadığını e, belki artık tartışmaya başlamamız lazım. Yani sadece şey diye de içinden çıkmak da mümkün değil. Yani. Ee, işte kömür lobisi falan diye işin içinden çıkmak da çok kolay değil. Öte yandan böyle bir gerçek de var bu arada. Yani e, izliyor musunuz bilmiyorum. E, belki iz, dinleyicilerden izleyenler de vardır. Bazı televizyon kanallarında bazı her şeyden anlayan yorumcular çıkıp e, enerji sisteminde kömür santrallerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya başladılar. Yani bunlar ee, Hükümette yakın kanallardan da bahsetmiyorum, yani daha ortada duran kanallardan bahsediyorum. İsim vermiyim şimdi ama çıkıp uzun uzun e, nasıl akbaya normalinin kesilmesi gerektiğini anlatıyorlar. Yani burada bir lobici faaliyeti var, o kesin şirketin de arkasında olduğu bir lojistik faaliyeti var ama her şeyi bununla açıklamak ne bileyim, bana çok e, basit bir açıklama gibi geliyor. Ama yani çok ciddi bir güç barındırdı fosil yakıt şirketlerinin ellerinde. Kesinlikle, evet. Kesinlikle söylenebilir. Bu arada da yani bir tane de iyi haberi verelim. Ekvador'da da referandum ezici evet. bir çoğunlukla Yasuni Ulusal Parkı'nın petrol üretimine son verilmesi kararını aldılar referandumla. Bu da Tarih tek defa oluyor. Böyle bir halkın ezici çoğunluğuyla karar vermesi. Demokratik yani aslında değil. böyle bir referandum yaparsanız böyle bir sonuç çıkar. İşte o yüzden aslında e, bu tür konularda iyi çalışıldığında referandumlar e, anlamlı olabilir diye. Ben eskiden bir düşünürüm. Pek popüler bir görüş değildir ama e, yani Ekvador örneği bence önemli bir örnek olabilir bundan sonrası için. Birkaç ufak haberle daha e, tamamlayalım. Mesela ağaçların ee, iklim krizine uyum sağlamak için daha yüksek e, rakımlarda görünmeye başladı. Yani ağaç çizgisinin dağlardaki ağaç çizgisinin sürekli yukarı doğru kaydına dair yeni bir çok ilginç çalışma yayınlandı. Bu da Yeşil Gazete'de e, bunun haberi var. 2000'de 2010 yılları arasında dağ ağaçlarının çizgisi yükselmiş. Yani ağaç örtüsünün %70'i e, yokuş yukarı hareket ediyormuş. Ka ağaçlar bile kaçıyor yani sıcaktan. Evet, evet, bayağı ya, bir, belirgin şekilde görülebilir bir de Oxford'dan bir araştırma vardı onunla da sabahleyin azıcık değinme fırsatımız oldu yani büyük bir sıcaklık artışının büyük bir gıda güvensizliğine yol açması ihtimalini tabi biliyorduk ama birkaç gün içinde görebiliriz bunun örneklerini diye bir yeni araştırma yayınlandı Common Dreams'de de vardı bu Bayağı ciddi bir olay yani. Evet yani bu arada mesela o kadar hızlı gelişiyor ki daha geçen hafta Hawaii'den bahsediyorduk. Şimdi Hawaii gündemden düştü. Koskoca bir Hawaii Krallığı'nın başkenti değil mi orası Lahaina? Evet. Ee, Hawaii Krallığı'nın Lahaina. Krallığı Lahaina e, Hawaii Krallığı'nın başkenti ortadan kalktı resmen Maui Adası'nda. E, onunla ilgili bir yazı var. Kiana Davenport'un e, dün yayınlandı. E, o da Hawaii'di ünlü bir yazar. Ee, yani çok güzel bir yazı diyor ki biz hani Hawaii'de e, bu çok felaket görürüz yani kasırgalar vurur tsunami vurur deprem olur volkanlar yanar dağlar patlar falan ama bizde böyle orman yangını görülmez diyor yani bu büyüklükte bir orman yangına biz hazırlıklı değiliz ve e, işte bir kent ortadan kalktı 1300 kişi e, şey ölmüş olabilir kayalakayı evet Hala Herhalde hepsinin ölmüş olduğunu yani binlerimizde evet binin üzerinde muhtemelen ölü sayısı ya yani inanılmaz e, bir felaket ve e, bunun bir suç olduğunu e, yazmış Kiana e, Devonport aslında çok ilginç bir yazı. E, onun dışında yine atladık yani daha doğrusu bu yangınlar nedeniyle gün en başta konuşmadık ama mesela Kaliforniyayı kasırga vurdu yani evet, geç evet. fırtına. Tropikal fırtınaya düştü Amerika'ya gelene kadar. Meksika'yı vurduğunda, Meksika'nın Kaliforniya Yarımadası'nı vurduğunda bahari. Birinci kategori kasırgaydı Hilary. Amerika'ya gelene kadar, ABD'ye gelene kadar tropikal fırtınaya düştü. Ama inanılmaz bir sel getirdi tabii. Müthiş bir yağışa neden olduğu için Los Angeles, San Diego ve pek çok yerde e, Kaliforniya'da inanılmaz seller meydana geldi. Bir de flat liste baktığım zaman sadece bir gün içerisinde, iki gün içerisinde e, hem bu Amerika'daki seller hem Şili'de 30 bin kişinin e, tahliye edildiği seller. Meksika'da tabii yine ilerine denildiği seller. Gürcistan'da, Slovenya'da, Kanada'da, yani Kanada'da bir yandan ormanlar yanarken başka tarafta da seller oluyor. Afganistan'da, Butan'da, Hindistan'da Kolombiya'da yani son 3-4 bin içerisinde hepsi ölümcül düzeyde sellerinde yaşanmaya devam evet, ediyor. Evet yani Slovenya'daki mesela dünya tarihinde görülmüş en büyük felaketlerden biri Slovenya çapında bakıldığı zaman. Yani bütün ülke ve şehirler alt üst olmuş durumda mesela. Evet son olarak şeyle bitirelim bir haberde artık buna iyi haber der miyiz diyemez miyiz bilmiyorum. Bugün çıkmış bu da e, 2000 e, ne zaman? Son 10 yıl için bu? Son 10 yılda galiba volkanik patlamalar ve orman yangınları e, küresel ısınmanın %20'sini maskelemiş. Malum evet. e, sadece karbondioksit çıkmıyor ormanlar yanarken e, partikül maddeler de çıkıyor. Küllün küçük e, mikroskopik formlarını düşünün. Ee, bir de volkanlardan da tabii e, bol miktarda karbondioksitle beraber kükürt dioksit çıkıyor. Bunlar atmosferin üst taraflarında e, aerosoller ve bu tür maddeler ışınlarını perdeliyorlar ve onun bir soğutucu etkisi oluyor. Bu soğutucu etkinin yine Geophysical Research Network'si çıkmış bu. E, yaklaşık beşte birini son on yıldaki ısınmanın e, götürdüğünü, dengelediğini söylüyor. Bu da artık iyi haber mi değil mi bilmiyorum ama... <gülüyor> On ee, dahilde kaldırsa... kötü haber olacak çünkü bunların da sonuçta daha da arttıracak. Evet, yani bu işimiz bunlara kaldıysa hani işimiz <gülüyor> iklim felaketlerinin ve volkanik patlamaların yarattığı soğutucu etkiye kaldıysa kesinlikle e, durum pek iyi değil demektir. E, evet, bugün de maalesef e, felaket dışında bir şey konuşamadık. İklim Hı. felaketleri dışında bir şey konuşamadık. Yok, bir Burada... tane Ekvador'u konuştuk işte. Evet, bir tane Ekvador'daki referandumu konuştuk. Geçen hafta çalamamıştık. Erkin Koray'ı e, kaybettik. Malum Türkiye'nin en önemli müzisyenlerinden, rockçılarından belki ilk rockçısı denebilir. Erkin Koray'ı kaybettik. 82 yaşındaydı. E, geçen hafta vakit bulamamıştık. Bu hafta onunla e, çıkalım. E, herhalde en güzel, en önemli parçalarından biri. Ne seçtim? Yağmur. 1974'ten geliyor galiba. Yaklaşık 50 yıllık bir şarkı. Şimdi onunla bitirelim. Erkin Kore'ye günaydın diyerek gelecek hafta evet. görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.